Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Onların Salih Aleyhisselam'a böyle demeleri karşısında Salih Aleyhisselam'ın verdiği cevap gerçekten manalı, anlamlı üzerinde düşünmemiz gereken, düşünmesi gereken bir cevap. Diyor ki, Ey kavmim, diyor, söyleyin bana, eğer ben, Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem, tamam mı? Yani burada haşa, kendisi, Rabbinden gelen delilden yana bir şüphe üzere olduğundan veya bir şüphe taşıdığından dolayı bunu söylemiyor. Ya böyle bir şey varsa diyor. Ya böyle bir şey varsa ne yapacaksınız? Ben seni olmamakla birlikte hatırlatıyor tabi. Biliyorsunuz inkarcılar yeni değil. İmam Gazali zamanında daha öncesinde inkarcılar da genelde bu şimdilerde de olduğu gibi deneysel ilimlerle uğraşıp o deneysel ilimlerin arkasındaki gücü onların delalet ettiği ilahi kudreti keşfedemeyince insanlar ne olurlar? Maddeci veya inkarcı olurlar. İşte böyle bir astronomi ve doktor modeli vardı o zamanlar şair onlara diyor ki Mümin bir şair قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو إن صح قولي فالخسار عليك yani diyor ki müneccim astronomi bilgini ve doktor dedi ki cesetler ölümden sonra haşredilmeyecek. Ben de onlara dedim ki eğer sizin dediğiniz doğru çıkarsa benim bir zararım olmaz. Nasıl olsa diriliş yok. Sizle ben müsavi olacağız. Benim inancımın da bir zararı olmaz. Sizin inanmayışınızın da bir faydası olmaz. Ama ya benim dediğim doğru çıkarsa o zaman siz vay vay yediniz diyor. Hüsran sizin olur diyor. Hüsranda kalan sizler olsun diyor. İşte teşbite hata olmasın. Burada Salih Aleyhisselam da onlara diyor ki Söyleyin bana diyor. Ya ben apaçık bir delil üzerindeysem ki böyleyim. Ve üstelik bana Rabbim kendi tarafından bir rahmet vermişse yani nubuet vermişse rahmet bunlardır kardeşler. Nubuet ve nubuet kaynaklı bir şey rahmetin ta kendisidir. Asıl rahmet budur. Nubuet kaynağından besleniyorsanız siz rahmete nailisiniz. Allah'ı bulan diyor, hiçbir şey kaybetmiş sayılmaz. Ama onu bulmayan hiçbir şey bulmuş sayılmaz. Mesela bu. Allah'a giden yolu buldun ya, işte rahmet o. Varlık o. Servet o. bu ilahi rahmetten payı olmayıp da dünyanın en zenginleri olanlar, en zenginlerinin bütün servetleri toplansa bir kişinin elinde olsa ne ifade eder? Ne ifade eder? Sağlığı mükemmel, bilmem nesi mükemmel, her şey mükemmel. Fakat imandan mahrum. Hiçbir kıymeti yok. Çünkü bu öbür tarafa gittiği zaman vebalden başka bir şey taşıyamayacak. Ama mümin olunduğu zaman günahkar bile olsanız o imanınızın sizin günahlarınızı bir şekilde hükümsüz kılma ihtimaliniz var. İman öyle büyük bir serbest. Cenab-ı Allah o imanınıza bakar Dilerse günahlarımızın hepsini affeder. En kötü ihtimalle mümin olup günahkar olan ne olacak? Günahları kadar cehennemde yansa bile er veya geç ebedi olarak cennete intikal edecek. Ama imandan zerre kadar nasibi olmayan zavallılar ne yapacak? Dünyada istedikleri her şeye sahip olsunlar. Bi, olsalar bile ahiretten payları olmayınca ne işe yarıyor canlısı. Günümüzde en uzun ömür nedir? Yetmiştir, seksendir. Hadi bilmedin yüzdür. Hadi bilmedin olsun yüz yirmi. Olsun yüz otuz. Olsun yüz elli. Sana? iman yoksa ne kıymeti var? Çünkü aleyhissalatü vesselam bakın ne diyor? Hayrukum men tale umuruhu ve hasun ameli. Şerlüğünüz men tal amru ve Sizin hayırlınız ömrü uzayıp ameli güzel olandır. Uzun ömür güzel amel. En hayırlısı bu. En kötüsü de uzun ömür berbat amel. Çünkü ömür uzadıkça ve baller Tomarlaşıyor, artıyor, katverleşiyor, arttıkça artıyor. İşte Salih Aleyhisselam söylüyor, soruyor onlara, Rabbim bana bir rahmet vermiş, nübüvvet vermiş. Ve bu nübüvvet dolayısıyla ben doğrunun, doğru yolun takipçisi olduğundan kesinlikle eminim. Ben kendi yolumdan bu kadar eminken nasıl olur da siz benim sizin sapık ve dalalet olan, sapıklık ve dalalet olan yolunuzu izleyeceğimden yana ümit var olabilirsiniz. Böyle bir ümit beslemeyin. Çünkü ben Allah'a isyan edecek olursam Allah'a karşı beni kimse koruyamayacak. Hani Türkçe'de derler ya kızım sana söylüyorum gelinim sen Allah. Ben Allah'ın peygamberiyken ona isyan edersem kimse beni ondan koruyamazsa siz nerede kalırsınız? Siz farklı muamele görmeyeceksiniz ki siz de bu isyanınızın cezasını çekeceksiniz ve kimse sizi o cezadan koruyamayacak, kurtaramayacaktır. Tehdit ediyor yani. Kuru sıkı bir tehdit değil, uyarı manasına bir tehdit bu. Aklınızı başınıza toplayın diyor. Azap gelip sizi yakalarsa, işiniz biter. Kimse size yardımcı olamaz diyor. فَمَا تَز۪يدُونَن۪ي غَيْرَ تَخْص۪يرُ Siz ancak benim hüsranımı, benim zararımı artırıyorsunuz. Yani ben öyle görüyorum ki... ...sizden yana ümitlerim... ...bir tefsiri de böyle... ...sizden yana benim ümitlerimi boşa çıkartıyorsunuz... ...çünkü ben sizi davet ederken... ...olur ki doğruya gelirler diyordum... ...bana verdiğiniz bu cevapla... ...beni hüsrana uğratıyorsunuz... ...ümitlerimi boşa çıkartıyorsunuz... Diyor. ...sizden sizin adınıza... ...beklediğim iyiliklerin... ...hiçbirisi gerçekleşmiyor... ...buna fırsat vermiyorsunuz... ...dolayısıyla... Ben sizin bu halinizden kendimi hüsrana uğramış kabul ediyorken siz hüsranın ta içerisindesiniz diyor. Ondan sonra davet uzun bir süre devam ettikten sonra bu sefer diyorlar ki ona o zaman ey salih madem peygamber olduğunda ısrar ediyorsun Allah'ın sana bu dini bize tebliğ etmekle görevlendirdiğini, sana risalet verdiğini iddia ediyorsun. O zaman bana, bize doğruluğunu ispatlayacak bir delil, bir mucize göster diyorlar. Peki ben size bu mucizeyi göstersem iman edecek misiniz? İman edeceklerine dair ona tahüt veriyorlar. Yeminler ediyorlar, sözler veriyorlar. O halde söyleyin bana ne gibi bir mucize istiyorsunuz? Çevrede benzeri bulunmayan tek bir kaya, kocaman bir kaya gösteriyorlar. Şu kaya var ya evet, bu kayadan doğumu yaklaşmış on aylık hamile bir deve çıkart diyorlar. Çıkartacak olan ben değilim, Rabbim Allah'tır diyor. Eğer dilerse çıkartır diyor. Rivayete göre Salih Aleyhisselam, Namaz kılarak Cenab-ı Rabbül Alemin'e dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Benim kavmimin benden ne istediklerini sen de biliyorsun. Dedikleri şekilde bana böyle bir mucize olursa iman edeceklerini de taahhüt ettiler. Ya Rabbi o mucizeler istedikleri mucizeyi göster diyor. Ve gerçekten o kayadan on aylık doğumu yaklaşmış, on aylık hamile doğumu yaklaşmış bir deve çıkıyor. Cenab-ı Allah'ın kudretinin sınırı yoktur. Peygamber bile mucizeyi ben gösterdim demez. Mucize bendendir demez. Haşa. Onun için bakın ne diyor? Olay bittikten sonra, deve çıktıktan sonra. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَا قَتُ اللّٰهِ Bu, Allah'ın devesidir. Allah'ın yarattığı devedir. Benim bu devenin bu şekilde ortaya çıkmasında hiçbir müdahalem, hiçbir etkim yok. Ben dua ettim, Rabbim de lütfedip duamı kabul et. Çünkü peygamberler tevhidi en ufak şekilde haşa zedeleyecek bir iş yapmazlar. Çünkü tevhide gelmişler, tevhid için geldiler onlar. Tevhidi beşeriyete doğru olarak anlatmak için geldi. Onun için bu benim devemdir veya bu sizin istediğiniz devedir demiyor. Allah'ın kudretiyle halk edip var ettiği devedir manasına... لَكَتُ اللّٰهُ لَكُمْ Allah onu size bir ayet olmak üzere gönderdi yarattı. Mucize, belge, söylediklerimin doğruluğunun kesin delili olarak gönderdi. Delil olmak üzere gönderdi Cenab-ı Allah bunu. فَذَرُّوهَا تَأْكُلْ ف۪ي اَرْضِ اللّٰهِ Bırakın onu Allah'ın arzında istediği gibi otlasın. Başka bir surede bu deveden bahsedilince لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ malum deniliyor. Bu devenin içeceği, su içeceği gün de bellidir. Sizin de su alacağınız gün bellidir diyor. Rivayete göre bir gün deve gider su içer, ertesi gün onlara süt verirmiş. Onlar da ertesi gün su içer, suyu kullanırlar, su ihtiyaçlarını karşılarlar. Ertesi gün deve. Devenin kendilerine nasıl bir nimet olduğunu unutuverdiler. Hem Salih Aleyhisselam'ın nübüvvetinin ispatı bir alamet olduğunu unuttular. Hem de iman et dahi ona bir zarar vermemek üzere Allah'ın onlara emir gönderdiğini unuttular. Diyor ki: "Fezeruha ta'kul fi ardillah ve la temsuhu bi su' feya'khuzukum azabun qarib." sakın ona kötülük yapmayın kötülük yaparak ona ilişmeyin. o takdirde uzak olmayan pek yakın bir azap sizi gelip yakalayacaktır diyor onlar ne yaptılar onun bacaklarını kesip Öldürdüler diyor. Kestiler o hayvanı. Boğazladılar. Bu sefer ceza. Yakın ceza. Nedir? Yakın azat. Fekâle temette'u fî dârikum selâfete eyyân zâlike ve'dun gayrû <gülüyor> Dedi ki diyarınızda yurdunuzda üç gün faydalanın. Bu kesinlikle yalana çıkarılmayacak bir vaattir. Diyor. Hiçbir yalanı olmayan bir vaattir. Bu vaat gerçekleşecek diyor Üç gün sonra. Gerçekten bedbatlığın tasavvuru mümkün değil. Mucize istiyorlar, istedikleri gibi geliyor. Bari buna kötülük yapmayın... ...bu deveye bırakın diyor. Onu da yapmıyorlar. Üç gün sonra azap gelecek. İman etmeleri... ...gerekiyorken iman etmiyorlar. Onun için... ...Yunus Aleyhisselam'da geçen... ...bundan önceki surede ne gördük? Diyor ki... ...felevle karyetun amenet... ...fenfe'aha imanuhâ illâ... ...kavme Yunus demişti. Bu şekilde ayetlerimizi gördükten sonra her bir kasaba iman etmeli değil miydi? İmanı kendisine fayda sağlasındı. Yunus kavmi dışında iman eden olmadı diyor. İman etseler bunlara o gün zarfında yine kurtulacaklar. Deveyi kesmelerine rağmen o mucizeye bu şekilde Kanun körca karşılık vermelerine rağmen yine kurtulacaklardı. Fakat yine iman etmediler. Bekbatlığın bu kadarı yani baş Allah. Ondan sonra selam ma ca amruna. Necin salihan ve'l-lezina amanu ma'ahu bi rahmetin minna khizi yawmi idh Bizim emrimiz yani onları helak edecek emrimiz. Helak eden emrimiz. Gelince Salih'i ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir rahmet ile ve o günün rüsvaylığından onları kurtardık diyor. Müminler onlarla iç içe. Gördüğünüz gibi At kavmini de Semut kavmini de helak ettiği zaman allah Teala iman edenleri helak etmiyor. İleride gelecek Lut aleyhisselam kavminin helaki gelecek. Lut aleyhisselam iman edenlerle birlikte kurtuluyor. Daha önce gördük Nuh aleyhisselam iman edenler kurtuluyor. Ya Hiç iman edenle etmeyen bir olur mu kadar? Allah'ın adaletine sığmaz ki bu. Allah imanı emredecek. İman edenlere dünya ve ahirette kurtuluşu edecek, Ondan sonra azap gelince artık siz de başınızın çaresine bakın diyecek. Böyle demez. Haşa. Salihi ve onunla birlikte iman edenleri. Tarafımızdan gelen bir rahmetle o azaptan ve o günün rüsvaylığından onları kurtardık diyor. İşte peygamberler öyle kurtuluş kemenidirler. Kurtuluş halatıdırlar, kurtuluş gemisidirler. Bu peygamberlerin gemisine binen kurtulur. Binmeyen dar gider. İlahi azaba Dünyadan uğrar ve ahirete, ebediyete kadar o azabı devam eder. Ve peygamberler kavimlerine karşı durumları ne? Bakın Yüce Resulümüzün şöyle bir benzetmesi var. Bir peygamberin kavmine ne kadar düşkün olduğunu anlatması bakımından ve özellikle de peygamber efendimizin bizim için ne kadar düşkün olduğunu anlatması bakımından fevkalade bir örne. Diyor ki... ...benim misalim ve sizin misaliniz... ...yanmış bir ateşe doğru kaçıp gitmek isteyen ve o ateşe düşüp ölmek isteyen, ölen kelebeklere benzer. Ben ise diyor... Bu ateşin kenarındayken sizleri bellerinizden kavramış o ateşe düşmemeniz için gayretimle, bütün gayretimle size sarılıyorum. Siz ne yapıp edip elimden kurtulup o ateşe atılmak istiyorsunuz. Peygamberler böyle düşkün kavimlerde, Ümmetlerine böyle düşkün. Böyle düşkün. İşte böyle bir zor duruma kavminin düşmesini istemeyen Salih Aleyhisselam fakat bundan sonra da helak etmeyi hak eden bir kavme de tutup da bir şey acıyacak veya şefkat duyacak aşağı değildir. İnne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Evet böyle Esma-i Hüsna anlatılan muhtevaya uygun olarak gelir ayet-i kerimelerde. Az önce mesela Rabbim yakındır ve icabet eder, duaları kabul eder. Çünkü mağfiret ve tevbeden bahsedildi. Burada bir kavmin helaki mevzu bahis edildi. Onun için ayet nasıl bitti? İnne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Kavi olan, güçlü olan, aziz olan sadece O'dur. O'nun dediği O'dur. Kimse O'na karşı duramaz. Kimse O'nun hükmünü reddedemez. Kimse O'nun kaza ve kaderine karşı çıkamaz. Kimse O'nun hükmünü değiştiremez. O dilediği zaman dilediği hükmü en güçlülerin dahi burnunu yere sürte sürte getirir. Rabbim hele bir dileği versin. Küçücük bir fırtına buyurun. Her sene birkaç tane tekrarlanıyor. Ya bir uyarı azabı belki bunlara. allah Teala bir rüzgarla nice kavimleri helak ettiği. O helak ettiği rüzgarla diyor o kavim, o koca kavim, koca koca cüsseli kavimler Çürümüş hurma gövdeleri, kütükleri gibi yere düştüler. Ke annhum a'ajazu nakhim kawiyet. İçleri boşalmış hurma kütükleri gibi yere yıkıldılar. Diyor. Eğer Amerika Allah'a kafa tutmaya devam ederse, Rabbim dedilerse tabi öyle olacak bilmiyoruz olup olmayacağına. Helak etmek istese Amerika'yı da, Rusya'yı da, Çin'i de, Japonya'yı da ve hepimizi de yani. Kim ona karşı böyle olmaz diyebilecek? Kim durabilecek? Kavidir o çünkü. Ayet-i Kerime'ye dikkat edin. Huvel kaviyul aziz. Yani güçlü olan sadece odur manasınadır bu. Onun gücü karşısında hiçbir kimsenin gücü dayanmaz girenamez. Aziz ise El Aziz ay galipüllezî lâ yumanâ. Öyle kaderinde ve hükmünde galip ki kimse onun kaderine ve hükmüne karşı koyamaz. Kaderinin ve hükmünün gereğini yerine getirmesinin önüne kimse geçemez, kimse engelleyemez. Onun için bu kavi ve aziz olana tevekkül edin. Ona tevekkül edeceğiz. Ona güveneceğiz. Ondan dileyeceğiz. Zalimleri ya ıslah etsin diyoruz. Veya kavi ve aziz ve kaharis mi şerifiyle, kuvvetiyle, izzetiyle onlar hakkından gelsin diyoruz. Niçin? Çünkü vallahi aciziz yani. Bu küfrün de bu şekilde kol gezmesi mümin olarak da bizi rahatsız ediyor, yoruyor, yaralıyor. Gücümüz, takatimiz sınırlı ya Rabbi. Gerçekten sınırlı, tahammülümüz sınırlı. Ama Rabbimiz her şeye rağmen halimdir. Hilmi sonsuzdur, buna iman ettiğimiz için niçin böyle oluyor da diyemiyoruz dememiz mümkün değil zaten. Bunda elbette ki bir hikmeti vardır. Ya Resulallah, kavmin neler etti görüyorsun. Onlara bir beddua dua etsene diyor. Peygamber Efendimiz selamın kavmine bedduası duası yok. Aksine ne diyor? Rabbim, bağışla o kavmi فإنهم لا يعلمون. Rabbim, kavmimi bağışla. O oh, bil, bilmiyorlar onlar. Affet onları. Yani iman etsinler ve senin affına Mazhar olsunlar şu anda bilmiyorlar. Veya dua ed, dua edildiği zaman onların nesillerinden salih, onların soyundan salih bir nesil gelmesini yürüt ediyor, diyor. Soylarından salih bir nesil. Vallahi Cenab-ı Allah'ın kudretinin, hikmetinin ayrı bir tecellisidir bu. En katberli kafirin bir bakıyorsunuz evladı pırıl pırıl. ...mü'min mi mü'min oluyor böyle. Derler ya eskiler bir Arap deyim midir ya yani Müslüman deyim midir daha doğrusu. وَلِلَّهِ فِي خَلْقِهِ شُعُونَ Allah neyi yaratıyorsa hikmetli yaratır ve kendisi bilir neyi ne için ne hikmetle yarattığını. Celle Celaluhu. Evet biz... Rabbimizin gerçekten kavi ve gerçekten aziz olduğuna dolayısıyla şu ayet-i kerimeye göreınca hadiselere yine teselli ile bakmaya çalışıyoruz. Ne diyor Cenab-ı Allah? La yughrannaka taqallubul lazina fil Kafirlerin ülkelerde Serbestçe istedikleri gibi gezip dolaşmaları isterseniz biraz daha anlatılsın, anlatılsın diye istedikleri gibi ciri tatmaları seni aldatmasın diyor. İmrendirmesin. Kısacık bir yararlanma sonra da varacakları yer cehennem ateşi olacak diyor. O ne kötü döşektir, ne kötü yataktır diyor. Evet. Peki ne yaptı? <gülüyor> Salih'i ve beraberindekileri önce bir rahmetiyle kurtardı. Bakın önce müminlerin kurtarışından burada söz etti. Enteresandır. Emrimiz gelince diyor, salihi ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık. Ondan sonra kafirlerin akıbetini söz konusu ediyor. Ve ekezel lezine O zalimleri o büyük çoğuluk yakaladı bir çığlık. Başka bir şey değil bazen. Fe asbahû fî dârihim câfimîn Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Diyor. O hey kim bizden daha güçlü diyenler bir rüzgarla helak edildiler dizüstü çöküp kaldılar. Diyor. Kime kafa tutuyoruz? Size bu gücü verene mi? Bu imkanlar kimi? Bu güçler kimi? Amerikanın mı? Rusyanın mı? Çin'in mi? Hindin mi? Veya bir başkasının mı? Yok. Her şey Allah'ın mülkü değil mi? Bir gün gelecek. O Malikül Mülk. Diyecek ki limenil mülkü liyav. Lillahil vahidil kahrar. Mülk kimin bugün? Bir, tek ve gücüyle her zalimi ve zorbayı kahreden Allah'ındır bu mülk. Ahirette böyle olacak, dünyada da böyledir. Her zaman. Ama ahirette hiç kimse bu konuda münazaa edemeyecek. Tartışma olmayacak bu işin tartışması yok. Fakat önemli olan beşeriyetin ahirette herkesin ister istemez kabul edeceği bu hakikati dünyadan kabul ederek Rab'lerinin huzuruna öyle gitmesidir. Biz ahirette cereyan edecek bu hakikati Günümüzde de dünyadayken de böyle olduğuna iman ediyoruz. Nasıl ki kıyamette mülk bir ve tek ve vahid ve kahar olan Allah'ındır. Dünyada da böyledir. Dünya var olmadan önce de böyleydi. Kainat var olmadan önce de böyleydi. Şimdi de böyledir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Kıyametten sonra da böyle devam edecek. Malikül mülktür Bütün mülkün sahibidir o. Celle Celaluhu. Öyle bir çöktüler ki dizüstü diyor helak olduklarında. Ke'en lem yağnev fiha. Sanki o ülkede hiç yaşamamış gibi oldular. Ee, i̇nsanlar gidiyorlar faraza. Efendim nereye gittiniz? Kapadokya'ya gittik. Güzel. Ne vardı? Böyü bacaları vardı. Ya bir düşünsenize. Bir zamanlar orada insanlar yaşıyordu. Mabetleri duruyor. O dağları oymuşlar veya şeyleri oymuşlar. Yerler yapmışlar bilmem ne etmişler. Bir şeyler var. Her şeyleri duruyor. Bir kendileri yok. Bir kendileri yok. Medeniyetleri vardı belli oluyor. Az bir iş değil ki o işleri yapma. Peki nerede? Gittiler. Yarın öbür gün senin için de birileri gelip belki belki senin bu apartmanlarını gelip gezecekler. Gökdelenler bilmem neler dediklerin işte şunlar bunlar vesaireler. Aa amma da ev yapıyorlarmış ha falan. Ne biçim apartmanlar dikiyorlarımız, ne biçim siteler, ne biçim şunlar, ne biçim bunlar diyecekler. Rabbim nasip etmişse, ömür vermişse dünyaya bunlar olacak. Biz dediğimiz gibi birileri de birileri bizim hakkımızda gelip söyleyecek. Dolayısıyla bir gün gelip de, efendime söyleyeyim, biz şu yeryüzünde hiç yaşamamış gibi olacağımıza hayırlı eserler ve hayırlı haberler bırakarak gidelim. Bunun da yolu ifade yerindeyse Salih aleyhisselamın yolundan gitmektir. Lut aleyhisselam'ın yolundan gitmektir. İbrahim aleyhisselam'ın yolundan gitmektir. Nuh aleyhisselam'ın yolundan gitmektir. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yolundan gitmektir. Yoksa hiçbir şey bırakmaz. Kafirler öldüğü zaman bir kafir öldüğü zaman yeryüzü sevinir. Böyle bir vebal işleme makinasından kurtuldum diye ifade ediyor. Müminler, mümin bir kimse öldüğü zaman da yer ve gök onun için ağlar. Yer ve gök onun için ağlar. Yer, üzerinde salih amel işleme imkanı kalmadı. Böyle güzel bir rahmet sebebi olan bir varlığı kaybettiği için ağlar. Gökler, güzel amelleri, salih amelleri kapılarından yükselme imkanı artık kalmadığı için, amelinin yükseldiği kapı kapandığı için ağlar. Onun için Cenab-ı Allah... Kafirlerden bahsederken فَمَا beket عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ الْعَقِ Yer ve gök onlar için ağlamadı diyor. Ağlamaz. Ya seni ağlayacaklar. Bir kayıp değil ki kafirin ölmesi. Aksine böyle bir varlığının gereğine, hikmetine uygun olmayan, uygun bir şekilde yaşamayan bir yükten kurtulmuş oluyorlar. Ama mümin öyle değil. Onun için onlar helak edildikten sonra helak olanlar için bakın ne diyor. Ke ellem fiha Sanki orada hiç kalmamış gibi oldular. Bittiler. Onlardan haberler bilmembeler vesaireler kalmadı. Halbuki 3 gün önce 4 gün önce Salih Aleyhisselam'ın şahsında Allah'a meydan okuyorlar. İmana meydan okuyorlardı. Salih Aleyhisselamla haşa eğleniyorlardı. Onunla alay ediyorlardı. Biz sana senden ümit bekliyorduk, ümit vardı diyorlardı. Dalga geçiyorlardı yani haşa. Ondan sonra bittiler. Haber, ses, nefes hiçbir şey gelmez oldu he inne semu ke faru Rabbi işte özü bu Çünkü bu Semut kavmirablerini inkar ettiler ve o halde ele <gülüyor> bu özel semut Semut kavmi uzak olsunlar Allah söylüyor mu İlahi rahmetten uzak olsunlar. Allah'ın lütfu kereminden uzak olsunlar. O rahmet ki, Ve rahmeti vesiat külle şey diyor Selam Allah. <gülüyor> ve benim rahmetim her şeyi kuşakmıştır. Ama kime yazacak onları? Feseektubuha lillezine amelü ve kânü yettekûn. İman edenlere ve takva sahibi olanlara yazacağım ben Ahirette rahmet yalnız müminlere ait olacaktır. Bitti. Kendileri bittiler. bilirler. Beşeriyet. İşte bu kıssalardan kıyamete kadar baki kalacak olan bu Kur'an-ı Kerim'in bu kıssalarından ibret alsın. İsteyen Salih Aleyhisselam'a ve onun davasına yani İslam'a iman etsin. İsteyen de Salih Aleyhisselam'ın Kavmi gibi helak olacağı yolu tercih etsin. Serbest. İbrahim Aleyhisselam. Onlardan sonra yani Nut ve Salih Aleyhisselam'dan sonra zaman itibariyle İbrahim Aleyhisselam geliyor. Burada, bazı yerlerde de öyledir. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası, Lut Aleyhisselam'ın kıssasıyla iç içe giriyor. Çünkü zaten amca yeğendirler. Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşinin oğlu. Mekanları da yakın, zamanları da çağdaş zaten. İbrahim Aleyhisselam uzun yıllar yüz yıl belki yani rivayetler öyle ilahi davette bulunmuş yüz yaşına kadar, yüz küçül yaşına kadar Risaleti aldıktan itibaren aralıksız davette bulunmuş türlü türlü imtihanlara maruz kalmış. Bakara suresinde geçmişti. Estauzu billahi ve izibtela İbrahim Rabbuhu bikelimat faatemehun. Hatırla diyor o zamanı ki Rabb'i İbrahim'i türlü türlü kelimelerle, sözlerle, buyruklarla imtihan etmişti. İbrahim ne yaptı? Aleyhisselatü vesselam Fetemmehun Bütün bu imtihana tabi tutulduğu konuları eksiksiz tas tamam yerine getirmişti. İşte Allah'ın imtihanında sebat göstermek ve başarılı olmak beraberinde ilahi bir mükafatı getirir. diyor o? kâle inni câiluke linnâsi imâmâ. Allahu Akbar. Madem sen, ey İbrahim, seni hangi sınava tabi tuttuysak, ondan tam başarıyla çıktın, o halde biz seni bu dünyadan itibaren mükafatlandırıyoruz. Ben seni insanlara bir imam yapacağım, önder yapacağım. ne kadar büyük insanlar peygamberler gerçekten İbrahim aleyhisselam da bakın ne kadar büyük ne diyor kâle ve min zürriyet Rabbim soyumdan gelecekleri de imam yap başkası olsa bundan ifade yerindeyse sevinçten uçacak kimseyi hatırlamayacak ben kurtuldum diyecek o oh ne güzel imam oldum diyecek ama nebiler o kadar büyük insanlar ki sevinçlerini dahi kontrol altında tutabiliyorlar. Bunun ötesi bir şey olabilir mi gerçekten? Ben seni bütün insanlara imam yapacağım diyor. Ve bu elbette öyle olacak. İbrahim Aleyhisselam'a kontrolünü ifade ederindeyse kaybettirmiyor. Biz ufak bir Lütufla karşılaşıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. <gülüyor> kimisi isyan ediyor. Kimisi uçuyor. Kimisi dans ediyor. Kimisi ööö diye bağırıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Kimisi de elhamdülillah diyor. Ya Rabbi bu nimeti sen lütfettin. Şükretmeyi de nasip et diyor. İşte İbrahim Aleyhisselam bu son türden bir tavır takınıyor. Hatta çok daha ileri. Benim soyundan gelecekler de imam olsun. İşte bu yüce peygamber nice imtihallardan geçti. Evladını boğazlama emriyle dahil olmak üzere imtihallardan geçti. Ve hepsini ifade yerinde ise tam bir başarıyla bitirdi. Bu İbrahim aleyhisselam Filistin taraflarındayken Lut Aleyhisselam da ondan ayrılıp daha doğrusu İbrahim Aleyhisselam Rabbine hicret edip Lut Aleyhisselam da kavmiyle beraber baş başa kalıyor. İşte bu dönemde Lut Aleyhisselam kavmiyle uğraşıyor. İbrahim Aleyhisselam bunca imtihanlardan geçmiş. Böyle bir zamanda İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah'ın elçileri olan melekler geliyor. Diyor ki, Estağfirullah, وَلَقَدْ جَاءَتْ İbrahim'e اِبْرَٰهِمَ بِالْبُشْرَامِ قَالُوا سَلَامًا Ant Andolsun bizim gönderdiğimiz elçilerimiz, İbrahim'e müjde ile geldilerdi, ve selam dedilerdi. Kala Size de selam olsun. Fe ma labisa en jaa Hiç vakit kaybetmeden güzel bir şekilde pişirilmiş, hazırlanmış bir buzağı getirip geliverdi diyor. Haniz Ateş değmeden kızdırılmış taşlarla pişirilmiş demek. Kızdırılmış taşlarla ateş değmeden pişirilmiş. Özellikli taşlar demek ki ateşi iyi tutan, güzel ileten böyle bir şekilde. Yani herhalde en güzel pişme tarzı. Hiç vakit kaybetmeden ama. Hemen getiri veriyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın misafirperverliğinin dillere destan olmasının sebebi bu. Misafirperverlik biz Müslüman ümmette İbrahim Aleyhisselam'ın ahlakıdır. Onun için Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Ha, bunun için kendimizi külfete sokmayalım. Olmadık şekilde günümüzde bazen çok aşırı ikramlar, bitmemeler misafir gelecek diye 15 gün öncesinden hazırlıklar başlıyor evde. Buna ne gerek var? Hani Araplar arasında atasözü mesabesinde bir söz var. Diyor, en hayırlı yemek hazırda bulunandır. Ne varsa o. Ne varsa o. Kendini külfete sokmaya da gerek yok. Tekellüf dinimizde kabul edilen bir şey değil. Kendini zora sokmak. İkram güzel, cimrilik iyi değil. Fakat adeta riyakarlığa varacak kadar, yarışa varacak kadar da İşi aşırıya götürmek o da isabetli değil. Ona dikkat etmek lazım. Misafirin de edebi kendisine yapılan ikramdan yiyebildiği şekilde yemesidir. Misafir oturdun, yemeği beğenmediğini hissettireceksin. Böyle şey olmaz. Aksine o yapabildiği kadarını yapmıştır. Sana düşen de ondan yemek ve ona teşekkür etmektir. Felamma raa eydiyahum la tuslu ileyhi nekeru. İbrahim Aleyhisselam ellerinin o buzağa ulaşmadığını görünce, varmadığını yani ellerini uzatmadıklarını görünce bu işi Olumlu görmedi. Münker kabul etti. Böyle şey olmaz dedi. Ve evcese minhum hifem. Ve içten içe onlardan korku duydu. Bir korku duydu. Anadolu'nun birçok yerinde şöyle derler. Yemeğimi yemeyenden ben korkarım derler. Yemeğimi yemeyenden korkarım. İkram ediyor ve yemiyor. Çünkü bir insanın ikramını yediğiniz zaman ona karşı kendinizde bir güzel duygular beslersiniz. Ona kötülük yapmak isterseniz de çoğunlukla o ikramından almışsınız ya, o ikram alık koyar. Bu da bir sırdır yani. İlahi sırlardan bir sır. Kâlûle <gülüyor> tehaf. Fark ettiler İbrahim Aleyhisselam'ın korktuğunu. Hayır korkma dediler. İnne ursilna ila kavmi lutur. Biz... Lut kavmine gönderdi. Onları helak etmek için gönderildi diyor. Lut kavminden ayrıca bahsedilecek nasıl bir kavim diler. Hani bugün böyle işte özgürlükleri istenen bilmem neler vesaireler var ya o türden bir kavim diler yani. Ya beşeriyet saptı mı sapıklı hududu olmaz. Ve emrâduhu kâimetun. Hanımı ise ayakta duruyordu. Bir rivayete göre onlara hizmet ederken, bir rivayete göre namaz kılmaktayken, bir rivayete göre perde arkasında durup onları dinliyorken. Fedahiket. Güldü. Neye güldü? Kendisine çocuk müjdeleneceği dolayısıyla mı? Yoksa Lut Aleyhisselam'ın kavmine gönderildikleri için mi? Artık bu kavim helak olsun. Helaklarına mı sevindi? Müfessirlerin farklı kanaatleri var. Ayet-i kerimeler her ikisine de müsait. Burada ve başka yerlerde. Biz de ona diyor febeşşar neha bi ishak ona ishakın doğacağı müjdesini verdik. Ve min verahi ishaka yakub ishakın arkasından da yakubu müjdeledik diyor. İshakın oğlu yakubu. Müfessirler incelikleri güzel yakalamışlar rahmetullahi aleyhim. Diyorlar ki bu ayetten anlaşıldığı üzere İbrahim Aleyhisselam oğlu İshak'ı ve torunu Yakub'u da görecek kadar uzun ömür verileceği müjdesini de vermiş oldular. Çünkü ona bunu da müjdeledik diyor. Ve böylelikle Yakub Aleyhisselam'a kadar İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı müjdesi veriliyor. Burada diyor ki İbrahim aleyhisselam onların ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce, misafirlik adabı ile alakalı olarak diyorlar ki, şöyle inceden inceye keskin keskin değil, ev sahibi misafirin yiyip yemediğine de diyor, göz ucuyla bir bakar diyor. Ki ikramda ona kusur etmesin, buyurun yiyin desin önüne başka bir yemeği Koysun vesaire vesaire. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir de ufak bir e, anekdot var. Bir bedevi Hişam bin Melik'e misafir oluyor. Sofrada otururken Hişam bedevinin ağzında bir kıl görüyor. Bak diyor ağzında bir kıl var onu al diyor. Bedevi kaşığı bırakıyor kalkıyor sofradan sen diyor benim ağzıma ve lokmalarıma ağzımdaki kılı görecek kadar baktığına göre diyorsun. Senin sofranda yemek yenmez diyor. Ben lokmalarımı mı sayıyorsun diyor. Sen <gülüyor> yemeği yenmez diyor. Kalkıyor gidiyor. Yani o şekilde de öyle e, yemeğe oturduğunuz veya misafirinizi tedirgin edecek kadar da öyle keskin sıkı sıkı da Bakılmaz. Usulü uygun. Edebine uygun. Yani ee, bunu şunun için söylüyorum. Fukaha fukaha ve müfessirler gerçekten Kur'an-ı Kerim'i hadis-i şerifleri olabildiği kadar incelikli ve etraflı bir şekilde tetkik etmişler ve onlardan çıkartılması gereken ahkamı neticeleri güzel güzel çıkarmışlar. İnşallah önümüzdeki ders kısanın geri kalan kısmını Daim edeceğiz inşallah. Subhan ve selamun ve